Alice saçmalıklar diyarında. Nuriye Akman. Uyanmak istedikçe ağırlaşarak battığımız bir kabusa benzedi hayat. Sanki Alice'in aynısı çekti bizi ve fakat teknik bir arıza oldu. Harikalar yerine saçmalıklar diyarına düştük. Geveze bir tavşanın peşinde sürükleniyoruz. Boyumuz kah kısalıyor, kah uzuyor. Neredeyse gözyaşlarımızda boğulacağız. Aynadan çıkış yolunu bulamıyoruz. Tavşansa hiç susmuyor. Neymiş efendim? Başbakan Davutoğlu, hakim ve savcıların ihracıyla 17-25 aralığı da sahiplerine iade etmiş olduk, demiş. Yaşasın güçler birliği ve engellenemez yolsuzluk hakkımız, diye slogan atıyor Alice. Yok efendim, Meral Akşener'in kaseti varmışmış. Şuna amaçlar, araçları meşru kılar. İftira bize mübah kılındı deseler ya, diyor Alice ve şöyle devam ediyor. Nice kasetler geldi geçti. Üreticileriyle dağıtıcıları ortaya çıkarılmadı. Asıl bundan haber verselerdi ya. Aman diye elini sallıyor taşa. Neymiş efendim, Başbakan Davutoğlu Menderes asılırken MHP neredeydi diye sormuş. Alice, tarih vizyonunla övünürsen tarihten vurulursun deyince... Tavşan MHP yoktu ama Türkeş vardı unutma diyor. Ha anladım diyor Alice. Parti Türkeş'in beyin körümlerinde dolaşıyordu diyorsun. Yok efendim bazıları Kenan Evren'e haklarını helal etmiyorlarmış. Alice Tavşan'a soruyor. Öyle evren neyse de sağ evrenlerin hakları helal mi yani? Valla diyor Tavşan bazıları Evrengileri teşhis edemiyor. Bazıları ediyor da. Sağlara vurmak, ölüleri vurmaktan daha zor tabii. Tavşan koşmaya başlıyor. Çene hiç kapanmıyor. Alice nefes nefese peşinde. Neymiş efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açılan dava düşmüş. Alice kuyruğundan tutup durduruyor tavşanı. Aa, o nedenmiş? Tavşan sırıtıyor. Tapeler incelensin talebine karşı çıkmış da ondan. Alice gözlerini kocaman açıyor ve diyor ki tavşana, şuna hırsız lafını yutmak kendimizi yakalatmaktan iyidir deselerdi ya. Tavşan Alice'i saçmalıklar manyağı yapmaya kararlı. Yok efendim, Yasin Aktay bu yörenin insanına Kürt demek çok ayıptır. Çünkü biz Türk, Kürt, Arap ve Çerkez'iz. Biz bir milletiz. Allah bize Allah'ın İslam milleti olma şerefi bahşetmiş demişmiş. Alice. Kaşıntı basıyor. Desene tavşan kardeş, madem İslam milleti diye bir şey var, o vakit Türk demek de ayıp. Tavşan ağzını şapırdatarak saçmalıklara devam ediyor. Temel atma törenini Cemil Çiçek, Faruk Çelik ve İzzettin Doğan'ın birlikte attığı Ankara Tuzluçayır'daki Camii Cemevi projesi için paralel sermaye iddiaları üzerine yıkım kararı verilmişmiş. Tükürük saçma bana diyor Alice. Tavşanı iterken. Alevilerle Sünnilerin kardeş olmasını istemiyorlar demek ki. Tavşan, Ali'sin yüzü gülsün istiyor biraz da. CHP, Erdoğan'ın mitinglerini AYM'ye taşıyarak anayasal tedbir alınmasını istemişti diyor. Haberin gerisini uyduruyor. AYM şaşırmış kalmış. Ne yani, Erdoğan'ın elleri ayakları bağlansın da mitinglere gidemesin kararı mı versinmiş? Tavşana, ay beni güldürdün. Allah da seni güldürsün diye kıkırdıyor Alice. Tavşan coşuyor. Akaryakıt kaçakçılığı yapıyor diye Selahattin Demirtaş'ın evine baskın yapan polis, balinin uyarısı üzerine pardon bile demeden oradan ayrılmış. Ertesi gün polisiyle gelmiş. Site duvarını asılı parti bayraklarını indirmeye çalışmış. Alice'in boyu küçüldükçe küçülüyor. Ağzını bıçak açmıyor. Tavşan Alice'i taklit ederek onun ağzından konuşuyor. Onu bunu bırakın da bu ucuz gözdağı numaralarından bıkmadınız mı? Siz onu söyleyin. Tavşan'a aynadan dışarı nasıl çıkılacağını soruyor Alice. İmkansız diyor Tavşan. Çünkü Mavi Marmara saldırısından sorumlu tutulan komutanlar için çıkarılan kırmızı bülten Interpol'e gönderilmemiş. Alice'in sesi titriyor. Sen şuna şehitler işimizi gördü. Daha fazla babalanmaya gerek yok. Desene. Tavşanın torba ağzını büzesi geliyor Alisin. Ancak başaramıyor. Yok efendim, Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı'nın uçağına alınmıyormuş artık. Alice, Ajda Pekan'ın İstenmiyorsun Artık şarkısını söylemeye başlıyor ve diyor ki, Saraya can veren her nefs bir gün matbahı amirinin soğuk yemeklerinden tatacaktır. Tavşan, Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Ahmet Güç'ün, Soma yorumunu da öğren, sonra 10 dakika ihtiyaç molası veririz, diyor Alice. Neymiş efendim, madenciler mafya hesaplaşmasında da ölebilirlermiş, uyuşturucu ticaretinden de. Buradan bakınca onlar için sevindirici bir durummuş. Alice, ört beni öleyim tavşan kardeş diye inliyor. Tavşan, yaşanacak daha nice saçmalıklar var, bu kadar erken pes edemezsin, diyor.